bakalım. İbrahim Ethem Paşa'nın e, Mustafa adında bir oğlu var. Osman Hamdi Bey. Halil Eldem. Eldemler çok önemli bir e, aile. Dört oğlu var. Ekrem Reşit Bey ve Cemal Reşit Bey e, torunlarıdır kendisinin. Yani bu o cumhuriyet müziğinin yolunu açan büyük yerleştirmeciler olan anılan. Değil mi? Hep böyle e, söylenir. Yani bu toplum Mozart'ın sihirli frütünü dinlemezse ne büyük felaket olurdu. Masonizmin gizlerini anlatan sihirli frütü dinlemesek, Beethoven'ın 9. senfonisini dinlemesek, Masonizmin e, özellikle insan ruhu ve beynin üzerindeki o, e, o güzelin etkisini nasıl e, bu toplum e, kavrayacaktı? Buraya herhalde üç tane, dört tane önünden işareti koymak lazım ki ne dediğimiz anlaşılsın. E, ve e, şu var, ilişkiler önemlidir. Azize ile İsmail Hakkı Eldem evliliğinden Galibe, yani ilk başbakanlarımızdan Ali Fethi Okyar'ın serbest bir liderdi, o da masoldu. Eşi, Ali Fethi Okyar ile İbrahim Et Ethem Paşa'nın akrabalık bağını görüyoruz. Mübarek, Galibe ve mumiser. o da Müşir Şakir Paşa'nın e e e kızı. Müşir Şakir Paşa Hamidiye alaylarının asıl kurucusudur. Şu söylenir, Abdülhamid'in doğu politikasının arkasındaki şeytan verir kendisi için. Petersburg ülkeçisidir. Doğu ıslahatı adı altındaki ilk raporları hazırlayan şahıstır. Müşri Şakir'e de akrabalık bağıyla bağlanıyor torunlar. Bu çerçeve içerisinde son noktada Roksan Hanım dünyaya geliyor. Kiram Abbas'ın annesi şunu söylemeye çalışıyorum, bakın, müthiş bir akış, müthiş bir akış var. Yani niye e, politik diyoruz, niye bakır politik, krom politik, madem politik? Bunu çoğaltmak mümkün ama ben krom politik diyorum, yani krom üzerinden değil. Orada krom bitse bile bu ilişkiler kalacak, bu ilişkilerin yarattığı kurumlaşmalar kalacak. Şimdilik bu e, not, bu kurumlaşmalar ve bu kişilikler üzerinde e, durarak e, gene devam eder. Bu bir siyasi genetik yani. Aynen de siyasi genetik. Şimdi, Orada Maden Emanet Humayin'i var, ee, onun tabi detaylarına da gireceğiz. Hüsrün Paşa Maden Emanet Humayin'in işleyişini çok iyi diyor. Maden Emanet Humayin'in o bölgede ee, kurumlaşmış, olağanüstü halin çıplak, net tarifi adında maden koymuşlar. Ondan sonraki bütün olağanüstü yönetimler, umumi müfettişler, müfettişlikler, olağanüstü hal bölge valilikleri, veya şimdiden sonra işte özel yapılanma deniliyor. Her ne hal ise, her ne temsili yapılanma varsa bunun esası madendir. O dönem bazı şeyler çok çıplak olduğu için adını da öyle koymuşlar. Hiç tenezzül etmemişler başka süslü laflara. Maden, emanet, yani padişahın hazinesine bağlı olarak kurulmuş bir yapılanma. Onun detaylarına da birazdan geliriz. Bakın Hüsren'i takip edelim. diğer Diyarbakır varlığından sonra Selanik'e gidiyor. Yani, Yahudi başkenti Yavru Yahudi başkenti Selanik'tir. Ee, ondan sonra bakıyoruz görevlerine Erzurum'da valilik yapıyor. En önemlisi 1820'de Şark seraskeri, askeri. Şark'taki e, orduların başkomutanı. Trabzon'da görev yapmış. Bunlar tabi e, müthiş. Bakın. Bir tane kişilik daha. 1793-1794 tarihler arasında Diyarbakır valiliği yapan Yusuf Ziya Paşa'nın bu görevini mütesellimi vasıtasıyla yürüttüğü ve kendisinin ise Maden Hümayun emanetini idare ettiği görülmektedir. Yusuf Ziya Paşa tarafından 11 Haziran 1796 tarihinde Devrim Padişahına gönderilen mektuptan Diyarbakır eyaletinin 4 Ekim 1794 tarihinde Benler Mahfızı Hasan Paşa'ya ve 1796 tarihinde ise Hoti muhafızı Ebu Bekir Paşa'ya tevcih edildi diye anlaşılmaktadır. 19. yüzyılın hemen başlarında da Diyarbakır eyaletinin yine mütesennim vasıtasıyla idare edildiği görülmektedir. Öyle bir yapı var ki Diyarbakır'ı temsilci eliyle idare ederken kendi maden emanet mayununu çok önemli. O kadar değer veriyorlar bu olgu Diyarbakır eyaleti maden yumanına 30 saat karit bir eyalet olup, eksel kazaları madem mergutu ve mütesellimle idaresi kabir olacağına memnun filan e, devam edip e, gidiyorum. 1807-1809 tarihlerinde Diyarbakır valisi olan Hüsran Mehmet Paşa'da Diyarbakır eyaletini gene e, bir temsilcisi vasıtasıyla e, idare ediyor. E, burada e, kendilerine özgü bir teşkilatlanmaya, bir yapılanmaya e, gidiyorlar. Şimdi bu Kölelerini belli metotlar çerçevesinde devlete yerleştiriyor. İbrahim Ethem, jeoloji konusunda eğitim almış, buradaki maden yataklarının başında. Reşit Mehmet Paşa. Reşit Mehmet'e gelince o da Hüsrev'in kölesi. Gürcü köle. E, kendisi o da sadrazam. Düşünebiliyor musunuz? Köle sadrazamlara bakın. Ve e, şöyle bir durum var. Kalaların üzerine seferi o yönetiyor. Mısır valisi de İbrahim Paşa'ya Konya'da esir oluyor. Daha sonra Konya'dan İstanbul'a geliyor. Kendisi de mademe ilaveten Diyarbakır'da, pardon, tabii bu bölgede bulunuyor, Diyarbakır valiliği yapıyor. En önemlisi şu, o bölgedeki insanların üzerinde düzenlenen seferi, yani o politikleşmiş askeri savaşını, yani... Osmanlı'nın gerileşme adı altında bölgeye kompradorlaşmış bir hukuk nizamını ilk şiddetle yerleştirmesinde önemli olabiliyor. Yani o bölgeyi terbiye ediyor. Onların tabiriyle tedbir ediyor. Şimdi büyük bir şiddetle giriyor. Ama nereye çarpıyor? Mısır'a çarpıyor. Çünkü buraya bir de Mısır'ın yürüyüşü var. Ve o yürüyüş. Mısır'ın bu hatta ele geçirmesi neticesinde yani Fırat'ın o bölgesi, o hatta ele geçirmesi neticesinde muazzam bir maden varlığına, ham varlığına sahip olacağını bilen düşler stratejisini her ne faalısına olursa olsun orada Mısır ordularını durdurma üzerine kuruyor. Çünkü Mısır'ın serüveniyle, ham madde serüveniyle, buranın ham madde aynıdır. Ve bu köle paşalar bu işin ruhunu kavramışlardır. Batının kendilerinden ne istediğini kavramışlardır. Yenileşmenin burada komprador ıı, mutlakiyetçi bir ajan halı sisteminden geçtiğini kavramışlardır. Burada ordunun ordunu kavramışlardır ve bunu bir çelik çekirdek yaratmışlardır. Mısır'da da böyledir, burada e, e, da Şimdi e, kölesini bir defa gönderiyor, meteoroloji eğitiminden e, dediğimiz gibi e, e, geçiriyor. Onunla e, yetim diyor, asker e, e, köleler var, onlar bölgede aynı zamanda politikleşmiş askeri savaş stratejisini Madem politik esasını yürütüyorlar. oradaki halk terbiye biliyor Nasıl e, olduğunu bayraksız istiradan Hayır e, anlattık. Tekrar detaylarına da e, girmenin e, gereği yok. Şimdi mesajda işte Yusuf Ziya Paşa diyoruz. E, önemli şurada. O da Miraho Mustafa Paşa'nın e, kölesi. Ve Halil Hamid Paşa'nın hizmetine girdi. Halil Ahmet Paşa biz en büyük reformcu olarak kimdir? Ben kitaplarında çok eleştirmiştimdir. Halil Ahmet Kemal Garbi'nin yazısıdır. Hmm. Tabii ve şudur. O da maden humayun eee emini oldu. Maden humayun eee emanetinde e, görev yaptı ve şöyle Ergani madeni bölgesinde kayıtsız şartsız yıllar boyu tek hakim. 1994'te vezirliğe düşmüştü. Diyar e, Bekir e, Beylerbeyliğine e, atandı. E ondan sonra e, tabii e, yükseliş e, devam etti gitti şunu anlatmaya çalışıyorum e, burada e, yani bir e, düzenek oluşturuyor. merkezden e, yönlendirilen bir e, düzenek oluşturuluyor ve e, özellikle bu, bu iç ilişkilere e, tabii ki e, dikkat etmekte e, yarar var şimdi Bu ara boşluklar için benim e, önerim e, Bayraksız İstila e, kitabında özellikle Mısırla e, çatışma bölümü e, işte Yunanistan e, meselesi e, e, bunlara e, tekrardan e, e, girilmesi yani bunların e, e, bir daha e, elden geçirilmesi bu e, önemli ama şunu tekrar belirtmem e, gerekiyor o da şudur Mısır sorununun aynı zamanda Fırat Vadisi'ndeki o muazzam kaynakların ele geçirmesiyle bağlanılsın kurmak gerek. Çünkü çünkü Ali e, Paşa'nın yanında çok e, önemli Avrupalı danışmanlar var. Ve e, daha önemlisi onun da bir e, İbrahim Paşa'sı var. Ve işin incanı anı e, politeknik eğitimden geçmiş maden mühendisleri var içerisinde. Ve Mısır'ın sırun başka ihtiyacı var çünkü bir kendince bir endüstriye atılım yapmaya da çalışıyor. E bu bölgede sadece madenler de bu bölgede bir Alman uzmanın tanımıyla Avrupa'yı 30 yıl besleyecek kadar gıda var. Yani bunların hepsini bir arada değerlendirmek lazım. Bu da şudur. Öyle karşımızda ilkel, feodal, geri bir yapı falan yok. Avrupa'yla bağlarını kurmuş binbir şekilde sarmalanmış, kendi komprador mutlakiyetçi niteliğinin farkında, bu niteliği geliştirmeye çalışan, bu niteliği geliştirirken askeri teknolojiye dayanan, iç ilişkilerini çok sağlam kurmuş, etmiş, masonizmden sonuna kadar istifade eden bir çelik çekirdek var. Bu çelik çekirdek, bu çete gelmiş, o bölgeye yerleşmiş, kökleşmiş, bir sülük gibi orada organizasyonu gerçekleştirmiş. Buradaki köle paşalar dinamikini tekrar tekrar bizim ve o bölgenin insanının incelemesi gerekiyor. Yani küreselleşmecilik yeni bir icat değil yani. Hiç alakası yok. Hiç tabii ki yeni bir. Yüz yüzlürlere dayanan tabii, bir geçmişi şey var. Tabii, tabii. Yani şimdi tokat karnesi. Yani hayatı önemli ve bu bölgeler sadece bakır değil, altın ve gümüş üretimde. Onlar onların da detaylarına elbette gireceğiz. Şimdi bakalım Reşit Mehmet Paşa. Şimdi Reşit Mehmet e, İbrahim üzerine gitti. E, İbrahim Konya'ya kadar yürüdü. Bu Osmanlı'nın işte yelincisiyle sonuçlandı. E, kendisi öldü. Serveti kime geçti? Kölesi olduğu için İbrahim Mehmet e, Hüsret geçti. Kölenin serveti e, ona geçer. Hani yenileşme? Hani? Yeniçer'in kanlı tasfiyesi neticesinde modernleşmenin nurlu ufuklarını açan padişahlar, paşalar bunları söyleyenler Köleci düzen, özellikle egemenler arası ilişkilerde devam ediyor. Bu noktada bir önerim var. Araştırmalar mevcut, orada duruyor, kitaplarda duruyor. Serbest fırka üzerine geçenlerde bir kitaplar rastladım. Örneğin, Kemal Paşa'ya yazılan, yani ona hitaben değil de onunla ilgili yazılan mektuplarda el ayak ökmelerden söz ediliyor. Yani, Devam eder bu sistem durmamıştır. Bir önerim daha var. Umumlu müfettişlerin yani Doğu'da görev almış, Doğu ve Güneydoğu'da görev almış umumlu müfettişler bunlar yayınlandı. Aralarında zaten kişisel biat ilişkisi vardır. Başvekile İsmet İnönü'ye Kemal Paşa'ya yazdıkları mektupları okursanız bir insan olarak utanç duyarsınız o biat ilişkisinden. İki, o köleci e, yapının e, ki bu bir masonik kapalılık içerisinde kendi sistematikini yaratmıştır. Süregen olduğunu görürsünüz. Bu bu bu, bu güne devam eder gider ve e, şöyle bir durum var. Osmanlı ile Mısır arasındaki sorun çok kısa sürede büyük bir Avrupa problemi haline almıştır. Dolayısıyla sadece Balkanlar şart meselesiyle ilgili değildir. O kömürünü kaldırıp atalım. Şart meselesi denildiği zaman aklımıza ilk gelecek alanlardan biri buradaki imparatorluklar darpanesi, buradaki halklar. Buran aynı zamanda Mısır'la Osmanlı arasında ve Mısır'la Osmanlı'nın arkasındaki emperyalist güçler e, e, arasında büyük bir e, çatışma e, alanı olduğunu. Bu gerçeği göremezsek bu bölgeyi anlamamız mümkün olmaz. Burası bir mücevherdir. Bu mücevherin değerini Hüsr'e e, çok iyi e, anlamıştık. Ve e, bu bölgede öyle bir hat kurmuşlardı ki Fırat hattını Galavalı Mehmet Ali aşamamıştı, girememiştir oraya. Ve bunun için kurduğu strateji de şudur, içeride isyana engellemek bakımından Molken acıyı anlattığı gibi orada bölgedeki halkın kafasına yumruk şeklinde inmişlerdir. Mesela e, şu var, e, o bölgede e, müfettişlik e, e, yapanlardan biri, şu anda adı hatırımda değil, İbih Ali'nin ya Abidin Özmen'dir ya Abidin Doğan'dır, Zumzut demiş mesela. Zumzut, halkın kafasına zumzut. yani. Ya Ali Doğandır, zumzuk dermiş mesela, zumzuk, halkın kafasına hmm. zumzuk. Yani e, bu politikayı e, e, e, izlemişlerdir, bunu yapmışlardır. Sürcük de diyorlar yani. Yani e, bu bu önemli. Tabi bu, burada devlet Rusya'nın girdiğini görüyoruz, e, Mısır'a karşı Osmanlı himayesinin e, bunu bunlar e, önemli ve e, şu var, Şimdi buradaki yerel direncin kırılması bu süreçle başlar. Yani Buraya artık gelirler yerleşirler. Buradaki aşiret yapısının daha doğrusu aşiret yapısından önce birlik yapısı zaten parçalarını onu Türkler Kürtler kitabında detaylarıyla anlattım. Kendi mütekalli ve yapılarını kurmaya başlarlar. Burada kimse kendi doğası akışı dinamiği içerisinde oluşan bir toprak düzeni, ticaret düzeni veya feodal düzen aramasın. Burada merkezi güçler tarafından idare edilen arkalarına ııı batılı emperyalistler almış. Emperyalistlerden emperyalist beğenmiş, kim zaman belli denge politikaları izlemiş. E, komprador mutlakiyetin e, e, paşa düzeninin, çelik çekirdeğinin golünü bunu incelemek gerekir. Yoksa burada böyle kendi duası içerisinde bir feodalite, bu bir anlam ifade etmiyorum. En basiti. Diğer da önemlidir. Cemil Paşa zaten. Bütün Diyarbakırlar bilirler. Niye Paşa'yı muanlanmıştır? Maden yolunu açtığı için bir, ikincisi o bölgede Gerben aşiretini paramparça etmiştir. politikasını merkez adına yürütmüştür. Ondan sonra bütün Paşa'yı muanip etmişlerdir. Bunlar önemlidir. Yani Gerben aşireti darmadağın edilmeseydi, madene giriş o kadar kolay olmuyordu. Ee, yerel halkı ezmek için de çığırlıklar hazırdır. İsyan var! Eşkıyalık var! terörizmle yüklen. Niye? Talam. Bunu yapıyorsun ve bunu köre paşalarına e, gerçekleştiriyorsun. Osmanlı'nın köre e, paşalarıyla ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar. Şimdi e, Bakın İsa Sumuroğlu, Harpurtlu bir araştırmacıdır. Güzel, bir iki satıl okuyalım. 1833 yılı sonunda Sivas, Diyarbakır ve hakkı valilikleri maden nezareti muhtesine tevcih edilmek suretiyle ve selahiyeti fevkalade ile Kürdistan'ın ıslahatına memur ve mahiyetinde 40 tabur asker alarak Malatya'ya gelmiş olan saldırı Esbak Reşit Menber Paşa, askeri orada bırakarak kendisi bizzat mahiyetiyle birlikte evvela madene gitmiş, madeni teftiş etmiş ve sonra Malatya'ya dönmüştü. Muhteşem. Bu bile o bölgedeki maden politiğin anlamını ortaya koyuyor. Nereye gidiyor? Madene. Niye? Tekdişe. Neyi tekdiş ediyor? İmparatorluklar darphanesinin. Kimin kölesi? güçlerin Hüsrev'in öbür kölesi kim? İbrahim Ethem. Nerede? Mühendis. Nerede görev yaptı? Madende. Ne alalım? Baş mühendis olarak. Burada bir bilinç var mı? Bir maden politik bilinci var mı? Var. Düzeneği neyle oluşturuyorsun Şiddetle. Nasıl şiddet? Tavur asker. O sıralarda bütün Kürdistan'da geniş ölçüde yer yed isyanlar devam ettiği gibi Harput eyaleti dahilinde bulunan bazı Kürt aşiretleri de devlet otoritesi altına girmek istemiyorlardı. Hangi devlet? paşalarla derlerdi. Kiminler valantılı? Avrupa İmperyalizmi. Bu devletin başında bulunanlar ne yapmış? Kendi ordusunu yok etmiş. Güvenmek için sebep var mı? Yok. Hangi düzeni getirecek? Kapitalist hukuk düzenini getirecek ikinci sınıf bir pazarı kapitalizminin hukukunu getirecek ne için buradaki kaynaklardan evediyen o halkın uzak e, tutulması için devam ediyoruz kevan madeni kazası dahilinde 500 çadırdan fazla kesirci ve rezirci işletmeler arganda 350 çadırlı Dirican ve Nermigan işletmeler devam ediyor bütün aşiretleri e, e, sayıyor ondan sonra ve e, bu işte vergiye bağlıyor. Diyor ki bunlar e, dergi vermezlerdi. Dersin'den bahsediyor. diyor ki Palo da dahil Kürt aşiretleriyle tamamen çevrilmişti. Reşit Paşa'nın 40 tabur askerle Malatya'ya gelişini haber alınca kendilerini içinde tehlikeli görmüşler. Fırat'tan geçirilecek askerler için fenamiyetli bir tuzak e, kurmuşlar Devam ediyor. harput'u diyor 1834 Reşit Paşa ordu merkezi yapmış. Ve Ağal Mahallesi'ndeki palı Beylerinin maruf konaklarında hükümeti idare etmeye başlamıştı. El koymalar. Sen nasıl gelip de oradaki insanların mülküne oturuyorsun? Oturduğu yere bakın. Bu mezrada çöteli beylerinin ayrı ayrı çiftlikleri ve çiftlik konakları vardı. Beyler paşayı sır sır çiftliklerine ava davet ederlermiş. Paşa gündüzleri avlanır, geceleri ise şerefine, multantam ve müdendep, müder. sofralar kurulur, işlet ve saz alemleri, lale devirlerini andırırcasına sabahlara kadar devam ederlermiş. İşte madem politik, işte madem politik, Doğunun lale derdidir. Lale derdi, halkın aşağılanması, köleleştirilmesi pahasına, gösterişçi tüketimin batıdan akan lüks, batıya öykünme, batının ıı, ıı, silah teknolojisine ıı, öykünme ve ıı, ıı, servetin ıı, yeni bir sınıflaşma temelinde yukarılara doğru akmasıdır. Ne acıdır ki, çöteli beyler o bölgede tanınır. Onlar e, yeni gelen, kırk tabur askerle gelen köle paşanın saz alemlerinde, işlet alemlerinde beraberler. Ondan sonra önemli görev var beyler? beyleri e, o bölgede, Diyarbakır'da, e, Elazığ bölgesinde daha lakin da duruma gelirler. Peki soruyorum, burada kendi öz dinamikine dayalı bir mütegallibe var mı? Hayır, yok. Peki şunu soruyu soralım. Modernleşme diyorlar değil mi? Kapitalist modernleşme. Kapitalist modernleşmeyi başlangıçta mayalandıran e, bu çerçeve içerisinde askeri e, müdahale kanallarını kuran, bunun sistemini e, e, yapan hatta ve hatta e, e, zaten Tanzimat Üçler Paşanın sadrazamları sırasında e, e, Tanzimat Fermanı okundu. İlginçti. Peki daha sonraki tüm modernleşme çabalarının kurucu babaları, kurucu ataları bunlar değil mi? Bunlar. Kendi müteakeli yaratmıştı O da halk içinde var. Lale derdi var, lale derdi yaratmış, konaklar, köşkler, servetler, akışlar ve orada kendileriyle işbirliği yapacak kompakt bir kavalyk oluşturmuş. İkinci sınıf bir kapitalizmi kendilerine savunurken, üçüncü sınıf bir pazarının da altında bir kapitalizmi Doğu ve Güneydoğunun kendileriyle işbirliği yapacak olan yeni sınıflarına yeni sınıf diyorum ben bunlara bunlara eski isimler taşıması önemli değil. Bir biçimde kabul ettirmişler. Onlar da kabul etmişler. Bu lale demli çözülür. Mehmet Reşit için e, aklımızda tutalım. Şimdi Büsrev Paşa'nın emriyle kölesi Mehmet Reşit Paşa e, komutasındaki ıslahat mahsulü ordu Türk ihtiyatlarıyla ne yaptı? Prat önlerine e, yığıldı. Sonuç savaş. İki tarafın Mehmetlere Türk ve Kürt Mehmetler köle paşalar tarafından birbirine kırdırılır. Burada Paşa'yı askeri bir tabir olarak kullanmıyorum, sınıfsal bir tabir olarak kullanıyorum. Kimse buradan hemen Osmanlı hanedanı'nın lehine atlayıcı sonuçlar çıkarmaz. Bu pisliğin orta yerinde onlar duyurdu zaten. Peki e, bu tarafta yenilik olarak ne vardı? Muzukay'ın ümayını vardı. Donizet'ti. Paşa ünvanı verdikleri Donizet'ti. İşte o bölgeye Gırnat'a da o dönemde girer. Yani eskiden işte o bölgenin kendi e, e, Gırnat'ı vardı. Onu da almışlardır, iyiliş etmişlerdi şey aktığı gibi muhtemelen e, İtalya'ya o akış içerisinde o güzelin sazla atmıştır. Türkler, Ermeniler ve Kürtler, Kırnata yetimleri, o bölgenin Kırnata yetimleri onlar, onlara Kırnata'yı vermişlerdir. Kırnata'nın sesini duyan Türk, Kırnata'nın sesini duyan Kürt Erivan'da da olsa, Ankara'da da olsa, Paris'te de olsa bir anda havaya vurur. O fare fareli köyün kabalcısı gibi. Müzik de aynı zamanda e, etmişlerdir. O bakımdan burada da bir tesadüf görmüyorum. E, Dolizettin'in de çok incelenmesi lazım. Çünkü getirirler onu modernleşme sürecinin e, nedense temeline e, yerleştirirler. Birçok şeyin e, üzerine örteliler. Peki bunun adı ne? Şart ıslahatı. Harput'u ele geçiren köle Mehmet Reşit e, belirlenen stratejici gereği paro merkezde hüküm süren kara cimşit beynini yıktı. Beynik derken akla böyle hani Bizim anladığımız anlamda tam sömür mekanizmalarını kurmuş bir e, yapalımı anlamayın. Bu biraz daha karbaşık. Detaylarına biraz e, sona girmek mümkün. Yerle bir bunlar. Mallarını yağmaladı, Konaklarına el koydu. İlk savaşlar en büyük el koyma ve yağma Kapitalist zenginleşmenin e, ilk e, aşamalarında yağma, talan, el koyma vardı Kuralına uygundur. Bu servetler nereye atmıştır? İstanbul'a atmıştır. İstanbul'un konaklarını köşklerle elbette e, beslemiştir. Buradaki zenginliği... E, Bes, beslemiştir. Ee, Darla da etti. Ağır vergiler karşılığı Palo hükümetinin yerel bağlarını kabul ederek Palo ve Çarsancak üzerinden Erganik madeninde Karabakır e, eritmek amacıyla yakacağın ihtiyacını sağladı. Bakın şöyle bir durum var. Yakacağın ihtiyacı şu. O bölgede ormanlar var. Halk ormanları konusunda titiz vermek istemiyor. Ama yakacak lazım. Dersim sorunu da buradan çıktı. Dersimli ağacını vermiyordu. Dersimli ağacını vermiyordu. O ağaç olmadan sen o madeni işletemiyorsun. Is, şart ıslahatının Temel noktalarından biri Dersinlünün, Tanrı'nın o bölge insanının ağacına sahip çıkması, vermemesi. Vermemiştir ağacını. Yani e, bu, bu, bu noktalar e, önemli ve e, o bakırı eritmek için, o bakırı e, akıtmak için buna e, ihtiyaçları var. Ve e, şunu yapmışlardı. E, Harput'ta yaşayan e, o ahali çok planlı bir biçimde garnizon şehir haline getirilen Harput'tan püskürtülmüştür. Yani bu e, Iı, parçalanma sürecini ıı, çok iyi ıı, ıı, anlamak lazım. Ve ıı, şöyle bir ıı, durum var. Birazdan zaten yeni bir şehir ıı, kuruluşuna da ıı, geleceğiz de. Mesela şu. ergan Madenine gelen köle Mehmet Paşa efendisi tarafından kendisine özel olarak bahşedilen bütün diğer rütbelerini bir kenara bırakarak bu da maden emini olarak takdir etti. 1830'da oluşan o büyük e, sahipsizlik sayesinde Arpa Meydan Mahallesi'ndeki şehir merkeziyle ile birlikte maden ocaklarını da gasp ederek Kallar Mahallesi'nde birikmiş elitirmeyi bekleyen devasa cefere el koydur. Nereye gittin? Nereye gittin? Tokat Kavhaneler mi? Burada. Tokat kalhaneleri, demiştik, Tokat kalhaneleri, e, bu, bu Bakır'ın işlenmesi konusunda son derece önemlidir. Diyarbakır'da metalurji unutulmuştu. Şimdi orada kalhane kelhane diyorlar. Öşünebiliyor musun? Kelhane. Yani insanlar 1310 yılında Harput'ta iki tane çok önemli bakır atomiyası olduğunu hatırlamıyorlar. Tarihten silinmiş çıkarılmış. Orada bir e, e, metalurji üzerinden endüstriyel soykırım uygulanmış. Yani insanların ee, bakır konusundaki yetenekleri, bakır işleme konusundaki yetenekleri, maden konusundaki yetenekleri öldürülmüş. İşte 21 e, Mart e, tarihi nedir? İşte, i̇şte politik ayrışmalar. Hayır değil. Bunu metoloji yeteneği odaklı bir e, metafiziğin aslında birebir halkçı temeliyle birlikte değerlendirmek gerekir. Ama bölgeye giren alamanın Ayrıştırıcı nevruzu avucumuza vermiş o endüstriyel soykırımla meteorolojik kabiliyeti, maden işleme yeteneğini elimizden almış. 21 Mart'ın anlamını bile değiştirmişler. De. Orada ne vardır? Denirci kava vardır. Denirci, denirci. Evet. Ha. Hacer-ül taşı giderler öperler Kabe'de. Çok iddia ediyorum. Hacer-ül taşını da araştırırsak orada da bir er gitme üzerine bir er gitme taşı bulacağımızdan eminim. Hazreti İbrahim'i biliyorsunuz işte getirirler mancınıkla, işte oraya koyarlar, büyük ateşler yana. Müthiş bir e, e, meteoroloji hikayesi vardır. Fakat bizim elimize oradaki kutsal balıkları vermişler. Altı yaşındaki çocukların anlatabileceği bir dille anlatılabilen kutsal balıklar dışında Urfa'nın meteoroloji yeteneği üzerine hiçbir bilgi verilmez. Bunların ancak e, Bonar Wilde gibi, Ernest Jacques gibi ne gelen Alman strateji uzmanlarının gizli raporlarında bulabilirsiniz. Urfa'nın, Erzurum'un, Harput'un, Mamurat-u Aziz'in, Diyarbakır'ın, Maden'in, o bölgenin e, e, bakır işleme yeteneği, kuyumculuğu, bu anlamdaki zanaatkarlığı, 1830'lu yıllar o bölgeye Yenileşme, ıslahat, doğuyu medenileştirme çerçevesi içerisinde yerleşen e, düzen doğuyu medenileştirme çerçevesi içerisinde yerleşen e, düzen e, ikinci el komprador mutlakiyetçiliğin çekirdeğini, çelik çekirdeğini oluşturan e, ve yeni bir tabakalaşma e, çerçevesinde birbiriyle e, ilişkili köle paşama e, düzeninin dinamiğinde değerlendirilmeli bu şekilde algılamalı ve bunun adını da endüstriyel e, kırım e, koymalıyız. Hatta daha ileri giderek bir halkın e, sahip olduğu maden işleme yetereklerinin yok edilmesinin, o halkın aynı zamanda kültürel olarak, aynı zamanda yaşam kaynaklarının kurutulması anlamında, aynı zamanda yaşam kaynakları kurutulduğu ölçüde askeri e, e, dayanaklarının ve toplumsal organizasyonunun kendi iç dinamiklerinin parçalanması anlamında bir soykırım olayı yollayabiliriz. İlk soykırım o bölgede endüstriyel soykırım. Yani o bölgenin insanının elinden bütün maden varlığını çekip alacak bir düzenek kurmak yetinmemişlerdir. Bunu şiddetle yapmışlardır, binlerce askerle yapmışlardır. E, o bölgenin insanıyla e, o askeri birbirine kırdırmışlardır. Bu konuda zaten büyük bir tecrübeye, savaş tecrübesine sahiptirler. Ve bu çerçevede e, bu sorun Mısır'ın yürüyüşüne ilerleme ile birlikte bir uluslararası sorun haline de dönüşmüştür. Şah e, meselesinin görünmeyen yüzü olarak, iç Makedonya olarak biz e, deminden beri söz ettiğimiz bölgeyi e, getirip e, bu işin orta yerine yerleştirebiliriz. E, Mısır'ı e, durduran da zaten Rusya'nın müdahalesi olmuştur. Yani Rusya'nın Osmanlı himayesini alması Fransa'yı ürkütmüştür, İngiltere'yi ürkütmüştür. Mısır'ı durdurmuşlardır. Bu bir durmadır. Yani iki Müslüman e, devlet birbiriyle ölümüne e, vuruşmuşlardır bunu yenileşme adına, bunu batılılaşma adına bunu askeri ıslahat adına yapmışlardır. Aynı düzenekleri kullanmışlardır. Orada e, e, Kevalalı e, kölemem beylerini ezmiştir, yok etmiştir. iç dinamiği engellemiştir. Bunu yenileşme adına yapmıştık. Hiçbir e, yenileşme çıkmadığını, yetkili bir köle düzeni kurulduğunu 1830'larda burada e, net olarak e, görüyoruz. Tokat kalhanesi. E, Tokat kalhanesine elbette buradan oluk oluk bakır attı. Buradan gümüş attı. Tokat Kalhanesinin ortakları kimler? Bir tanesinden ben söyleyeyim. Bakfiye, Bakfiye Osmanlı'nın en büyük ilacıdır. Bana soran sanırım şirketten fark yuttur. Nevleli dergi evet. kutsal. Tokat Kalhanelerinin pay sahibi. Evet. Bu çok önemli. Nevleli dergi gideriz. Tokat Kalhanesini de ortak olarak buluruz. Yani e, bu önemlidir. Bakın o bölgenin zenginliği neler, nasıl e, besliyor. E, yani o böyle. E, girdiğiniz zaman Mevlana'nın işte bugünümüz olan yerinde müthiş bir zenginliktir zaten o. Servet akar her yerden. Devasa bakır kaplar görürsünüz. O ulvi kendinden geçiş içerisindeki insanlar o muazzam servetin o bakır kazanların nasıl işlendiği nerelerden geldiği nasıl bir temele dayandığı üzerinde durmazlar. O uyku haliyle metafizik uyku haliyle o sömürü arasında diyalektik bağlantı vardır. Ama bunun Mevlana ile ilgisi yok tabii. Değil mi? Yani Mevlana'nın kendisi böyle Hiçbir, hiçbir, hiçbir hiçbir e, metafiziğin kurucusu, hiçbir dinin e, kurucusu kendi e, dininin daha sonraki akış çizgisinde o dinin doktrinine veya o metafiziğin doktrinine sahip olamaz. O derhal hızla bir egemenlik lahiyatına dönüştürdü. Bunu zaten biz uzunca evet. daha önce de e, anlattık. Şimdi e, şöyle Gene bir tarih, 1834 Mart, Sivas, Çorum ve Dibri'nin sancaklarına mutasarrıfı olan Mehmet Reşit Paşa'ya aynı tarihte Maden-i Humayun Emaneti ve Diyarbakır Valiliği de tebcih edilmiştir. 12 Ocak 1836 tarihli bir buyrultuda yer alan Eyalet-i Sivas ve Diyarbakır ve Rakkabe, Evliye-i Muş ve Çorum ve Amasya ve Dibri ile Emanet-i Maden-i ve Aramgahı Harput'tan iş bu buyurulduğu ifadesi Aynı zamanda Mehmet Reşit'in Harput'ta ikamet ettiğini de bize gösteriyor. Demin söyledik, geldi oradaki konaklara el koyuyor. 1834'te öyle bir gücele geçiriyor ki, ve kimle birlikte, kimin kölesi? Üstürel. Yani oradaki o merkezi e, yapıdan kopup ele alınması mümkün değil. Ve bu tarihler dünya e, sistemi içerisinde, o e, birinci küreselleşme dalgası içerisinde Osmanlı'nın o çerçevede bir ham madde tedarikçisi olarak, açık bir pazar olarak e, yerini alması, ucuz iş gücü, köle emeği olarak yerini alması sürecinin başlangıç noktasıdır. Burada da bir komprador devlet var. Bu devletin adı komprador devlet, süreyendir bu komprador devlet. O, e, Cumhuriyet döneminde devam etmiştir ve hayalına gireceğiz. Komprador devlet, komprador bir egemenlik e, sistemini bu bölgeye maden, emanet ve rejimiyle yerleştirmiştir. Bunu yapmıştır, son derece bilinçli yapmıştır. E, Kimse bu noktada Feodor geri edemiyatı yapmasın. Fransa'da e, e, imparatordan en önemli nişanları alan kurulu bir inceliği yarattı. Jeolojik kavramını Türkiye sokan, çok ciddi meteoroloji bilgisine sahip yetkin mühendisler bu bölgede görev yapmıştır. Bunlar sadrazam olmuştur. Bunlar e, İstanbul'daki e, bu çelik çekirdekle iç içe dövler ve bu bölgenin ne anlama geldiğini nasıl yönetilmesi gerektiğini nasıl bir böl yönet taktiğiyle bu halkın ebediyete kadar o kaynaklardan uzak tutulması gerektiğini bir ekonomik e, endüstriyel kırımın hangi koşullar içerisinde gerçekleştirileceğini yerine, yerine oturtmuşlardı. 1830'ların adı ekonomik kırımdır. O bölgenin ekonomik kırımıdır. Şimdi 1835'te bu bölgede özel redim askeri teşkilatı var ona da e, gireriz diğer Diyarbakır'da, Diyarbakır'da Reşit Mehmet öldü. Yerine kim geldi? Hafız Paşa. O da köle. Daha sonra İbrahim Ethem'i görüyoruz. O da geliyor bu bölgeye. Baş olarak oturuyor. E, durum bu. Sonrasında da 1836'da artık müşirliklere geçiriyor. 6 tane müşirlik yani mareşallik e, kuruluyor ve Kasım sonları 1836 tarihli bir fermanla Hafız Mehmet Paşa'ya vezaret tercihi yani e, Gazır basitle. Birinde ne yapıyor? Madeni humayun emaneti veriyor. Bu son derece önemli. Sıralamaya bakın. Reşit Mehmet, Hafız Paşa, İbrahim Atam Paşa. Üçünün de hangi kaynaklardan beslendiğini net olarak ortaya koymuş oldu. Bu yapı bu. Şimdi. Şimdi maden dumanının emaneti dedik. Bu konuda e, zaten e, çeşitli kaynaklarda belgeler var ama en önemlisi Farati'nin Kızlar kitabı. Ergan madeninde üretilen ham bakır miktarı 1780 miladi tarihte 6400 ton Batman olarak da verilmiş ama 1792-93 1538 ton, 1793-94 823 ton, 1817-18 1088 ton, 1818-19 18, 18, 1057, Devam eder gider. 1850'ye geldiniz, 4.614 tona çıktığını görüyoruz. Ergani Mahalleninde üretilen gümüşe gelince, 1739.151 kilo, 1742, 3645.7 kilo, 1743 44138 kilo, devam eder gider, kilo kilo kilo, gümüş, bakır, nereye akıyor bu sefer? Bir, buradaki lale besliyor bu bölgedeki, iki, merkezdeki laledenini, sürekli laledenini e, besliyor. Maden Emanet Humayun'a gelince, şimdi burada bir iş bölümü var, bir iç iç bölümü de var. Palu, Eyi, Çervik kazaları, Palu, Sancağı, e, bu madene çeşitli ihtiyaçları temin ediyorlar. E, bu maden o şekilde işliyor. Burada tabi Diyarbakır bir eyalet. Diyarbakır malinlerinin görevi maden işlerinin aksamadan yürütülmesi, e, bunu e, görevliler, onu yürütüyorlar ve sonuç tabii e, e, muhteşem oluyor. Gene aynı kaynaktan işte Ergani Maden'de üretilen altın miktarına bakıyoruz. 1730'da 1159 kilo 1742'de 645 kilo Devam edip gidiyor muhtelif e, rakamlar Bunlar dehşet rakamlar Yani bir büyük servet menfağı ve söz konusu olan tarihler Türkiye'de hakikaten merkezde bir davetler var o bölgede henüz daha ulale derdi kurumlaşmamış ama onun emareleri görülüyor ve bu zenginlik kaynaklarının daha sert yöntemlerle dünya iş bölümünün çerçevesi içerisinde bir aktarma tabi olması lazım. E bu nasıl olacak? Açacaksınız, pazara açılacak, piyasalaşacak. Piyasalaşma, pazarlaşma, pazara tehcir. O bölgenin insanını pazara tehcir edeceksiniz, bunu yapacaksınız. Şimdi. 1775 yılında maden emaneti, maden emaneti altında özel bir yapı kuruluyor. Devam eder bu. O tızlak hocanın kitabında da zaten bu durumda. Mart 1832'de bu emanetin sınırları. Arapkir, Çarşancı, Malatya, Palu, Ergani, Ergani madene, Çermik, Çüngüş, Eylül, Siverek, Partlı, Madeni Kemal, Eylül, Kema, Kuruçay. Ve Gürcanç kazalar. Bunlara bir e, mani yönden bağlı olan sancağı ve Maraş sancağını da e, eklemek mümkün. Madeli Rumay'ın emaneti dahilinde sancaklar, hükümetler ve kazalar mevcuttu. Kaynaktan aynen okuyorum. Bu kadar geniş bir bölgeyi içine alan, emanete emin olarak atanan kişilere de serbestiyet, bugünkü tabiriyle özel değil, ve berbeç bir istiklaliyet üzere hareket etme etkisi veriliyordu. Eminlerin atamaları da doğrulan merkezden Taşra'daki herhangi bir ehli örf mensubunun aracılığı olmaksızın darphane tarafından yapılmaktaydı. Böyle olunca maden-hümayun eminlerinin ilk etapta sorumlu oldukları merkez, herhangi bir eyaletin beyler beyni darpane naziri oldu. Hani Osmanlı'da ekonomi politik yok? Hani Osmanlı ekonomiyle politikayı birlikte algılayamaz? Bakar mısınız siz merkezden kurulan düzeneye? Bir maden-emanet-hümayun'u var. Bunu padişahlık olarak kuruncaştırmışlar ve bu çerçeveler içerisinde buranın temellendirilmesinde en önemli e, nokta darphaneye, darpane hazırlığına bağlı olma, merkeze direkt bağlı olma. Oradaki hiçbir beyler benim e, e, emanetli imamın e, yetkilisine müdahale edemez, karışamamız. Ama bu ne zaman bitiyor? 1836'da Sivas müşrikliğine e, bu alan e, dahil edildiğinde yani. Şu i̇şte Türkiye'de belli sayıda müşterlik var, divri bu sefer merkez alıyorlar, bir divri bi merkezi e, oluşturuyorlar. Madeni Hümayun emirlerinin protokolde eyalet beyler beylerine yakın bir pozisyonda olduğu izlenimde olmakta, izlenimde hakemiz. Hatta belediye beylerinden daha e, yetkili. Bu durum muhatapın Sancak Bey konumundaki kişiler olması halinde bile geçerli. Mesela Madeni Hümayun emirlerinin Çal sancak ve Arakkir sancağı boygodalarına hitap birçok defa çeşitli vesilelerle buyuruldu yazdıkları bilinmektedir. Maden eminlerinin emanet haricindeki diğer kazalar ileri gelenlerine hitap eden buyuruldu göndermelerde gayet normaldir. Yine herhangi bir eyaletin en üst düzey, ehli öz mensubu durumundaki beyler beylerine, maden-i eminlerine, Sivas müşünlüğüne dahil edilmez söz konusu oluncaya kadar herhangi bir buyuruldunu göndermekte olduğuna görülmektedir. Özel yönetim. Hiçbir beyler beyi, maden emanet humayununa herhangi bir emir gönderemiyor. Ama oradan yazışmalar e, yürüyebiliyor. Maden ve humayetimleri merkezi yönetimine doğrudan yazışabilmekteydiler. Bu durumda muhtemelen emanetinin kavuşturulduğu yıllara dayanmaktadır. Bu çok önemli. Şimdi Osmanlı'da muazzam bir protokol, yer aşığı vardır. Yönetimin özelliğini buradan çıkartıyoruz. Ben boşu boşuna kron politik demiyorum. Buna Osmanlı'nın maden politik demek de mümkün. Buraya özel yönetim olur. İşte bizim olağanüstü halimizin, işte bizim umumlu müfettişliğimizin, işte bizim bitmez tükenmez o bölgedeki sıkı yönetimimizin temeli. Maden, emanet, umayını, O kadar çıplak bir gerçek ki adını koymuş. Ben demiş buradaki özel yönetimi maden gerekçesiyle, buradaki serbet gerekçesiyle, bunun aktarımındaki rolünü pekiştirmek gerekçesiyle gerçekleştiriyor. Bu yapıyı belirtmiş, pekiştirmiş. Şimdi.